Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet Lalegül TV ve Lalegül TV WhatsApp hattına göndermiş olduğunuz sorularınızı yine İsmail Afıkıh Kulu Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizlerle sorularınızı bu adreslerden bizlere gönderebilirsiniz. Aynı zamanda İlmihal.com.tr adresinden de yine yapmış olduğumuz programlarımızı izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah çok şükür Rabbimiz amnusana alırız. Rabbim iyilikler versin inşallah. Alın inşallah. İlk sorumuz hocam, sizden duyduğumuza göre haram olan para fakire verilecek. Ancak geçenlerde herhangi bir fakire değil, haram yiyen bir fakire verileceğini duydum. Bu konunun doğrusu nedir diye sormuşlar. <gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabii öncelikle elde edilen o haram kazancın mahiyeti önemlidir. Yani haramlılık Allah hakkı olarak mıdır yoksa kul hakkı olarak mıdır? Bunu tespit etmek gerekir. Şayet bu bir kul hakkıysa, yani örneğin bir şahsın malını almışsanız, bunda yapılması gereken bir başkasına vermek değil, o şahsa vermektir. O şahsın hakkını ifa etmektir eğer o kişiyi bulamıyorsak, mirasçılarını bulmamız, mirasçılarını da bulamıyorsak o kişi namına hayır hasanat yapmak ve tövbe istifarda bulunmak. Ama bu haram para e, banka gibi bir müesseseden kaynaklı size gelen bir faiz geliri ise tabi bu e, sisteme girmek caiz değil ayrı bir konu ama bir şekilde böyle bir şeye bulaştınız ve sizin elinize sahibi muayyen biri olmayan haram bir bedel geldi. Bunu ne yapmanız gerekir? Hmm. Kitaplarımızda bununla alakalı der ki bu paranın masarifi fukaradır, tasadduktur. Hmm. Ya âmeye tağlük eden bir yere verilir, işte yoldu, suydu, hayır hasanat kabilinden cami vesaire veyahut da bir fakire verilir. i̇bn Abidin Rahimullah haşyesinde der ki ancak burada tasattık derken kişinin bundan bir sadaka sevabı beklemesi ise doğru değildir. Hı -hı. Çünkü sadaka kişinin sahip olduğu, helal olan bir malını nafil olarak vermesi veya farz olarak zekat namıyla vermesi. Oysa bu zaten vermesi gereken bir miktar, kendisinde kalmaması gereken bir şey olduğu için burada sadaka değil, kendinden onu çıkarmış olur. Hı -hı. Ancak tabii ki sevap alır ama bu sevap tasattık sevabı değil, haramı yememe sevabı, Hı -hı. haramı terk etme sevabı. Peki bu kişinin vermiş olduğu kişi önemli midir? Aslında sual bununla alakalı. Evet. Ee, Efendi-Baba'ya nispet edilen bir görüş var. ''Ala eder Efendi'yi, Kudüs'e Efendi Hazretlerimizin Üstad'ı. Ee, ''Rabbim şefaatinden aileylesin Anladım. İşte bunu e, haram yiyen birine verme.'' şeklinde. Oysa e, işin hakikatine baktığımız zaman böyle bir ifade yok. Hı -hı. Çünkü bir şey haram ise eğer haram olduğunu kabul ediyorsak bunu haram yiyen birine vermek onun günah işlemesine yardımcı olmak demektir. Oysa Kur'an-ı Kerim bize günahta yardımlaşmamayı emretmektedir ki bu kişinin ondan kurtulması anlamında değil. Bunu biraz daha talil ettiğimizde aslında mesele şöyle olduğunu gördük. Hocalarımızla yaptığımız mütalaada bir para Zatı itibariyle haram değildir. Onun kazanımı itibariyle haramdır. Yani haramı belki ikiye ayırabiliriz. Bir laşe gibi, işte hınzır gibi veya bir şarap gibi bir zatıya aynı haram olan vardır. Bir de zatı mübah ama onun gelişi haram yolla gelmiştir. Bizim konuştuğumuz bu ikincisi, birincisi değil. Çünkü birincisini ne yaparsan yap, hep yap haramlılık devam eder. Ancak ikincisi onun kazanımı olması hasebiyle mülk sebebinin değişmesi ayının değişmesi makamına kayınılır. Bunu daha önceden bir hadis-i şerifle de ifade etmiştik, anlatmıştık. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Hz. Berire radıyallahu teâlâ anhanın evine ki Hazreti Berire, Hz. Ayşe validemizin azatlısı kendisine hurma ikram ediyor. Oysa bakıyor ki kazanda et pişiyor. Efendimiz buyuruyor, Bizim o etten nasibimiz yok mu? Bize et vermeyecek misin? Yani onu bize ikram etmeyecek misin? dediğinde Hazreti Berire radıyallahu teala Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Eti senden esirgediğimden dolayı değil. Ama o bana zekattır. Zekat olarak verildi ki sen peygambersin. Peygamber zekat yemez. Bu sebeple onu sana vermedim. Buyuruyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Kural niteliğinde bir sözü ki fıkıh kitaplarımızda da bu kurallaştırılmıştır. Leki sadakatun velenâ hediye. Yani o etin, o nesnenin sana intikali zekat ama senden bize intikali ise hediyedir. Dolayısıyla mülk sebebi değişiyorsa ayın değişiyor gibi değerlendirilir. Bunun birçok fıkıhta yansıyan noktaları vardır. Yani sadece mesele zekat meselesi değil, işte malın hibe edilmesi, gasp edilmesi ve emsal birçok noktalarda bu el değiştirmenin yansıyan tarafları vardır. Evet. Şimdi bundan dolayı bir malın aynı haram olmadıktan sonra, kazanımı haram olduktan sonra burada yapılması gerekeni bize şer şerif söylüyor. Sahibi belli ise sahibine verilecek. Ama sahibi dediğimiz gibi muayyen bir şahıs değil ise o zaman bu ya ame dönecek ya bir fakire verilmesi gerekir. Ki bu kaynaklarımızda nerede geçer diye sual edilirse e, siyer bahsi vardır kitaplarımızda siyer. E, savaş ahkamı, savaş hukuku. Orada der ki yani hemen hemen bütün kaynaklarımızda bu meseleyi bu konuda bulma imkanımız var. Hı hı. Belki bazı kardeşlerimiz meseleyi zekat babında arıyorlarsa Arıyorlar, evet. bu konuda sıkıntı çekebilirler. Siyar babında kişi İslam halifesine sormadan, İslam devlet başkanına sormadan kendi kafasına göre İslami olmayan bir beldeye girse. Hmm. emansız girse, yani ha, harbetme niyetiyle girse, Darül Harbe ve orada gayrimüslimlerden mal alacak olsa ki bu ona helal değildir. Evet. Peki onu İslam beldesine de getirecek olsa ne yapmalıdır? O onun e, helal olmadığından dolayı onu yapması gereken tasattüktür der. Hmm. Sahibinde bulma imkanımız olmadığı için. Bu konudan zaten mesele e, tefri etmiştir. Peki efendi babanın ifadesi nedir bu noktada? Onu şöyle anlamamız gerekir. Ee, normalde evet bir malın kazanımın haram olması onun bir başkasına intikalinde o haramiyeti ona sirayet ettirmez. Ama öyle veya böyle manevi olarak illaki bir etkisi vardır. Ee, yani bir insan e, işlemiş olduğu o günah, kendisine günah olarak yazılmış olmasa bile örneğin e, gözünüz bir harama ilişti, gözünüzü çektiniz. Bundan dolayı bir günah yazılmayacaktır. Ta ki ikinci kez bakmazsanız. Hz. Ali radıyallahu anh'ın bu konuda ifadeleri var. Ama o günahın sizde bir tesiri olacaktır her ne kadar gün olmasa bile. Hı hı. Kalbinize bir şekilde o e, Girecek. girecektir. Burada da yemiş olduğunuz şey her ne kadar helal olsa da sizin açınızdan ama onun bir tesiri illaki olacaktır hı hı. manevi olarak. İşte bu tesirden dolayı kişiye verdiğimiz zaman bu kişinin bu tesirden belki arınmak isteyen kişiler olabilir. Yani olur ya bir insan hassastır, ben şahibe karıştırmak istemiyorum kendi kazancıma veya gıdamı, çoluk çocuğuma. Hiçbir şekilde maneviyat tarafından da bana tesir etmesini istemiyorum evet, diyen bir kişiye yapayım. böyle bir şey verilmemelidir. Bunu aslında zekatta da düşünebiliriz. Normalde zekat... Fakirin hakkıdır, fakire verilecektir ve fakirin mülkü olabiliyor. Ona tıyıptır helaldir. Hiçbir problem değil. Ama öyle veya böyle zekat, malın kiri kabiliğinden olduğu için yine bir Müslüman ben zekat almak istemiyorum deme hakkına sahip olabilir. Yani bu konuda hassas olan kimselerde bunu vermemek veya onları uyarmaktır. Yoksa haram yiyen kimseye verilir anlamında değil. Yani bu ifade biraz daha genişletilmiş, herkes kendisine göre meseleyi anlamış. Hani bir kişiye bir söz söylüyorsun, onuncu de o söz farklı, farklı bir şekilde şey. cerran ediyor, farklı bir şekilde ortaya çıkıyor, bu da aynı onun gibi oldu. Yani e, bu maneviyat noktasında bu konuda çok fazla önemsemeyen kişiye verilir ifadesi, harama önemsemeyen ifadesi şeklinde algılanmış, böyle yayılmış. Bu yanlıştır bilakis hayır Her, e, bir günahkar olarak bir kişiyi bulmamıza gerek yok ki zaten onun açısından bu bir günah değildir ama bir tesir olma itibarıyla o tesiri de kişi hassas noktası varsa ben istemiyorum derse ona verilmemeli o bağlamda uyarılmalıdır. Bu şunun gibidir. Ee, mesela haram olan bir parayla cami yaptırılır. Zaten hı hı. İslam devleti de olsa buna el koyacaktır. AM yani Beytülmal'e koyar. malden de işte cami, tekke vesaire gibi şeyler yapılır. Peki öyle bir camiden namaz kılmak namazın sıhhatına engel değil. Ama huşu olarak illaki bir farklılık hı. olabilir. Yani maneviyatı kuvvetli olan bir kimsenin belki bizim için bu algı söz konusu olmayabilir. Ama bu konuda Hatta şunu da müşahede edebiliriz, bir ecdattan kalma bir camide kıldığımız bir <gülüyor> namaz ile yeni yapılmış bir camide kıldığımız namazda insan öyle veya böyle bir huşuluk noktasında bir farklılık irdeleyebiliyor, hissedebiliyor. Evet. İşte bu da kastedilen budur. Zannediyoruz ki iç yapısından, mimariden, eski olmasından zannediyoruz Onun belki da belki ama. etkisi olabilir, belki şuuraltı ama diğer tarafta aslında yani tam helal bir parayla yapılmış olması. Ee, onun illaki ibadetimize tesir olacaktır. O yüzden burada o haram olan para evet tasadduk edilmelidir, fakire verilmelidir ve fakir için o tıyiptir, helaldir ama bir tesir olma ihtimalinden dolayı ibadetine şuya veya buya o konuda hassas olan kişiye verilmemeli. Veya bunu, söylemek lazım verirken kendi. Ama tabii bunu da yani e, çok rencide edercesine de değil. Yani burada güzel bir yol izlemek lazım. Kişiyi tanıyorsak söylememize Hı. gerek yok. Yani biliyorsunuz ki bu insan bu konuda hassastır, ona belki Vermem. vermeyiz. Ama hassas olmadığını bildiğimiz bir kişi ise rencide etmeye gerek yok, direktmen de verilebilir. Bu bağlamda işte kişiyi aramamız lazım. Hmm. Yoksa haram yiyen anlamında değil, çünkü ona haram değildir. Belki yapması gereken de zaten onu fukaraya tasadduk etmektir. Hocam burada şunu da sormak istiyorum. Mesela biliyorsunuz ki bir kişinin kazanmış olduğu parada helal bir kazancı var ama yanında da belki faizden kazandığı veya farklı anlamda haramdan gelen bir parada olduğunu biliyorsunuz. Bu kişiden gidip mesela borç para alsanız veya bu kişiden size gelen bir hediye olsa evet. bu da bu mukabilde midir? Aynı şey midir? Yok. Orada biraz daha farklı irdelenir. Şöyle ki eğer bu kazan, kişinin kazancının çoğu helal ise ve size vermiş olduğu şey de bizatihi haram bir şey değilse hmm. veya haramın bir bedeli de değilse bunu bilmiyorsanız, evet. bu takdirde onu gerek hediye olarak, gerek borç olarak almanızda fıken bir problem olmaz. Hani sirayet etme noktasında olabilir. olabilir. O maneviyatla maneviyat alakalıdır. Yani. Evet. Ama kişinin ekser kazancı haram ise durum farklı olacaktır. Evet. Orada almanız dahi caiz olmama işlemi olacaktır. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Eskiler Süleyman Kırk Ağacı'nın kavayeti bunu görmüştüm. Şu anda ismini hatırlamıyorum. Devletten maaş alan ehli ilim dahi, ehli ilim ilimle meşgul oluyor. Bu kişi ay içinde evine getireceği olan yiyecekleri direktmen maaşına yansıtmamak adına borçlanarak alır yani örneğin bakkaldan ekmek alacak, ekmeği alır, zimmetine tahallük eder. Borç ay sonunda ise aldığı maaş ile borcunu öder. Hmm. ki ne fark oldu? E, hukuken bir fark olmadı, olmadı. ama meseleyi e, fıkhi olarak biraz daha irdelediğimiz zaman satın almış olduğu ekmeği zimmete tahallük ettiriyorsa zimmet tıptır, helaldir. Yani masa helal olarak ona gelmiştir. Hiçbir şaibe yoktur. Zimmetindeki borcu ise bir parayla ödemiştir. O parada eğer bir şaibe dahi olsa bu zimmetindeki borcu ödemeye yöneliktir. Evet. Ekmeğe sirayet etmez. Hmm. Yani masa taptaze bir ekmek yedirmiş. Tazelikten kastettiğim helal, helal olarak olur. hiçbir şaibe olmayan, hiçbir koku bulunmayan bir ekmeğe yedirmiş olacaktır. Evet. Bu bir hassasiyetle alakalıdır burada da işte bizim o haram olan, han işte banka elimizde bir şekilde faiz vermiş. Elimizde duruyor. Ne yapacağız bunu? Yakamayız. Paranın bir suçu yok. Hatta yakmak ayrı bir problemdir. Hı hı. Bankada bırakmak da problemdir. Aynen. Çünkü onlar nemalanacaktır burada. Onu oradan almak lazım ve dediğimiz gibi AMM'ye tahallük eden bir yere veya bir fakire vermemiz gerekir. Ama o fakir bu konuda eğer hassas ise ona değil de hassasiyeti olmayan kişileri tercih etmek elbette güzel alandır. Evet. Bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Eşim anlatmıştı bir sohbette e, hoca hanım şey diyor yani birisi geliyor lokum ikram ediyor orada soruyor yani bunu sen mi getirdin ben getirdim. Sen mi kazandın parasını yok eşim kazandı. Eşin nerede çalışıyor? Eşim emekli. Önceden nerede çalışıyordu? Hani çalıştığı yeri de soruyor falan. Buradan emekli oldu. ha Tamam diyor. O zaman diyor yiyebiliriz diyor. Etrafına dağıtabilirsin diyor. Yani bu kadar dedi niye böyle şey yap dedim ince düşünüyor. Yediği her bir lokmada kendisi sirayet edeceği için demek ki haram yerden gelmiş olsaydı yemeyecekti onu, kabul etmeyecekti. Orası müsellem anlaşılıyor ama tabii bunu da çok fazla abartarak karşı tarafı rencide etmek kişiler, de doğru evet. bir şey değildir. Yani irdelemek, sen bunu nereden kazandın, ne yaptın, ne şekilde aldın değil biliyorsan ona göre kendin bir yol izlersin. Ama bilmiyorsan da bunu sonuna kadar araştırayım deyip de karşı tarafı rencide etmek hoş bir şey değil. Hmm. E, Efendi Hazretlerimizin e, ders okuttuğu dönemlerde ki ben e, Nedim Hayalın hocamdan işitmiştim. E, diyor bizim dönemimizde işte talebeyiz biz okuyoruz Efendi Hazretlerinden rahlesi var biz etrafındayız rahmetli hasbi hocalar falan. E, diyor bir muz getirmişler diyor Efendi Hazretlerine. Rahlesine konulmuştu diyor. Normalde böyle hediye geldiği zaman Efendi Hazretler onu talebelere bizlere Hı. dağıtırdı diyor. Yerdik onu diyor. Onu bize yayın demedi diyor şeye koydu diyor. Ee, biz de o yayın demediğinden dolayı almadık diyor. Bir gün geçti yine almadık. İkinci gün geçti yine almadık. O başta orada diyor e, çürümeye diyor. Bir şey de demediği için yani yemek istiyoruz ama yiyemiyoruz da. Çünkü Hı -hı. bir şey demedi şimdiye kadar adetti böyle değil. Gelen bir şey hemen bize Hı -hı. dağıtırdı diyor. Aradan birkaç gün geçince oradan hepten çürüyünce biz onu aldık attık diyor. Çünkü çöp oldu diyor. Efendileri diyor bir gün yine geldi derse, baktı onu orada göremeyince bunu ne yaptınız dedi diye bize sual etti diyor. Biz de dedik efendileri çürümüş işte attık. Oh diyor Elhamdülillah iyi ki de yemediniz çünkü o kişinin kazancında problem vardı talebe bunu yedirmek istemedi. Hmm. Bu hassasiyetleri biliyor ama onu direkt de söylemedi. Evet. O kişiyi rencide olmasın diye onu geri de belki iade etmedi. Ama talebe silah etmesin diye de yemelerine müsaade etmedi. Hmm. Yani burada çok hassas i̇nce ve ince oldu. bir çizgi vardır. Bir de şunu anlatmamız gerekir belki. Büyüklerin, mürşitlerin yapmış olduğu işlemlerdeki o takvalık işlemi, yani o hassasiyeti bir başkasının takliden yapmasıyla tahkiken yapması arasında fark vardır. Bazı noktalarda taklit riyaya gidebilir. Yani bu önemlidir. Önemli. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Gözlükle Ahmet amca anlatmıştı. Belki bunu daha önceden de anlattık burada. Ee, Allah selamet versin. Ee, Rahatsızdı. Hüsamettin hocamla beraber ziyaretine gitmiştik. Ee, bir ay falan oldu. Efendi Hazretlerimizin eski günlerinden biz anlatıyor. İşte Hı. diyor ki camide diyor Efendi Hazretlerimiz hacca gidemediği dönemlerde itikafta kalırdı diyor. Caminin iç tarafında ufak bir odası vardı ve camide de soba vardı diyor. İtikafta kaldığı dönemlerde de diyor, kendi evinden odun getirtirdi diyor. Caminin odununu kullanmazdı. Hmm. Niye? E, oysa imam vazifeli irşat yapıyor ama o yine hassasiyet noktasında. O ki ben burada kendim yatıyorum. Ümmete tahallük eden odun değil de benim şahsi odunum yansın. Bir gün diyor çağırdı beni diyor. İşte Ahmet diyor, git diyor aşağıda benim odunlarımdan diyor. Bir kıymık parçası kopar getir dedi diyor. Muhtemelen yedişini karıştıracak, bir şey yapacak. Ben de diyor hızlıca hemen indim diyor boduruma diyor ee, ama yanımda diyor bıçak çakı gibi bir şey olmadığı için diyor odundan parça kopartamadım diyor. O anda gözüm diyor bir kibrit kutusuna ilişti diyor. Kibrit kutusundan bir tane kibrit aldım diyor. Bu işi görür diye. Hemen getirdim yukarı camiye. Efendi Hazretlerimize e, takdim edince diyor. Efendi Hazretleri aldı diyor. Böyle bir baktı ona. Ahmet diyor bunu nereden buldun? Çünkü baktı ki bu, bu odun parçası hmm. değil. Ee, kıymık değil işte deyince aşağıda ben bunu bir e, kibrit kutusundan aldım deyince bu talebenin kibrittir. Git bunu yerine koy. Benim odumlarımdan bana parça getir. Hmm. Şimdi Efendimiz Hazretlerimizin bu hali tahkiki olarak gerçekten yaşaması itibariyle takdire şayan. Peki biri bunu takliden yapması uygun mudur? Evet. i̇bn Abid'in e, Rahimullah bir konuyu aktarır. E, Hazreti Ömer döneminde yaşanmış bir olay. E, çarşıda Pazarda e, yerde birkaç tane hurma bulan bir insan o hurmaları alır, çarşıda bağırıyor. İşte burada hurma düşürmüşler, kim düşürdü, bunun sahibi nerede veserdi? diye. Kuis ediyor tabiri caizse. <gülüyor> birkaç tane hurma bulmuş. Bunu duyan Hazreti Ömer bu kişiye tazir cezası veriyor, kızıyor, dayak attırıyor. İbn-i anlatıyor bunu haşyesinde. Niye? Çünkü yani birkaç tane hurmanın peşine kimse koşmaz. Evet. Bunu sen derdinle, gayenle, niçin bu kadar bunu feryat ediyorsun, bunu hmm. kim buldu? İşte meseledeki fark. Ben buna dikkat ediyorum, bak arıyorum sahibini. He, yani bazı şeyler vardır ki siz Riyadın onu takvalık olsun diye yaparsınız. Ama bunu taklidi olarak yaparsınız, tahkiki olarak yapmazsınız. Yapmış olduğunuz şey, belki konum eylem itibariyle güzel bir şey olsa bile bu size sevap kazandırmaz. Daha fazla riayet düşmenize evet. sebebiyet verebilir. Buna çok dikkat etmek gerekir. Mesela görürüz işte büyükler kendilerinden konuşurken bu fakir ifadesini çok kullanır. Bunu bizim kendimize kullanmamız doğru mudur değil midir? Bunu da aslında irdelememiz lazım. Hı -hı. Rahmetli Aspiyo Hoca sohbet ederken kendine hakaret ederdi. Ama derdi ki cemaatle sakın bana demeyin sizlerdi. Ben kendi kendime derim. Hı -hı. Yani burada aslında bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Yani tevazuyu göstermek kibir olabilir evet tevazulu olmamız gerekir ama tevazuyu tevazu çerçevesinde yapmamız gerekir. Tevazuyu gösterişe intikal ettirecek olursak bu gizli bir kibirdir, gizli bir riyadır. Allah bu Allah konuda da dikkat etmek lazım. O yüzden yani birilerini takliderken tahkiki taklitle taklidi tahkik arasında bunu arasına ayırmamız gerekir. Ehlullah cebinden bir şey düşürdüğü zaman yerden almaz. Ee, ki bundan efendi hazretlerimizden e, hatırası olan bir zat anlatmıştı ki gördü cebinden düştü ufak bir para. Verdik efendi takdim etti. Belki başkası düşürmüştür deyip almadı. Bu ehlullaha yakışan bir hal. Hmm. Peki bunu biz yapsak ne olur? E, gerçekten bunu etrafımızda kimse yokken yapıyorsa ne hala? Ama birilerine bunu gösterme mahiyetinde oluyorsa burada da işte gid dediğimiz gibi yaptığın bu eylemin kişiye yansıyan yani sen ...senin hakkında ne takva insandır desinler diye yapmış olma ihtimali... ...senin yaptığın o amelin iptaline sebebiyet verebilir. Bazen de şöyle bir şey oluyor hocam. Mesela yolda gidiyorsunuz, yani bir şey su satan, mendil satan... ...veya yani bileyim dilenen birisini de gördüğünüz zaman... ...o anda mesela içinizden geliyor, vermek istiyorsunuz ama yanınızda birileri var... ...vereyim mi, vermeyeyim mi? Hani bu şimdi yandaki kişi tarafından bir gösteriş olarak mı... ...veya riya olarak mı algılanır düşüncesi. Şeytan böyle bir şey de veriyor... Bu tip durumda... Kişi onu kendi sorda evet. tartacaktır. Yani Hı. acaba e, vermemi mi bana şeytan aleyhi söylüyor, vermememi mi bana bunu bahane ederek mi söylüyor? Bunu hmm. kişi kendine göre o anda kurulayacak. Bahane de ettirebiliriz sana. Yani hani e, şeytan... E, İnsanları çok iyi tanıyor. Kime nasıl saldıracağını da çok evet, iyi biliyor. Nereden gireceğini yani biliyor. Her bir silah farklıdır. Düşünün ki piyade tüfeğiyle zırhlı bir araca ateş atmanın hiçbir faydası olmaz. Şeytan da bunun farkındadır. Yani işte çok dindar olan, ilim sahibi olan bir insana şeytanın e, müdahalesi ise müdahalesi ile işte cahil, avam olan bir kimseye müdahalesi aynı olmayacaktır. Gülüşmeler. Asnaf-ül İmamı i̇mam Gazali'nin bu konuda bir kitabı vardır. Aldanan sınıflar, yani ehli ilim nasıl aldanır? Hı hı. Şeytan ehli ilmi nasıl aldatır? Sofi nasıl aldanır? Hı hı. Cahil nasıl aldanır? Zengin nasıl aldanır? Bunu bilmemiz lazım. Yani şeytanın bize karşı olan vesveselerini çözmemiz lazım. Namaz konusunda taviz vermeyecek bir insana şeytan namaz kılmama noktasında teklifte bulunmaz. Çünkü bilir ki başarısız olur. Evet. Bu adam namazdan ödün vermez. E ne yapar? Vakitlerini geciktirmeye çalışır. O konuda da problem yoksa o zaman cemaate gitmesini önlemeye çalışır. Hmm. Cemaate de gidiyorsa işte başka şey. Tadili erkanı evet. ya. Yani yapamayacağı, sonuç alamayacağı hamle yapmak istemez. Sonucuna ulaşabilecek hamleler yapar. Bu evet. da şahıstan şahsıza değişir. O yüzden dediğiniz örnek evet güzel hmm. bir örnek. Vermek mi, vermemek mi? Vermek sadakadır ama diğer taraftan riyaya seybet veriyor. Hı hı. Belki o riya olacak gösterişiyle benden o sadakadan geri durmama da seybet evet. veriyor. Onu kişi kendisi tartacak, ona göre bir çözülecek düşünmek lazım. Ben tekken, araçla giderken böyle bir şey gördüğümde verir evet. miydim, vermez miydim diye kendimize bir hesap yapıp Aynen, buna göre öyle. yapmamız lazım. Bu zaten. konuda yani kendimizi devamlı sorgulamamız lazım. Evet. Yaptığımda Allah için mi yapıyorum yoksa burada birileri görsün diye mi yapıyorum? Bu konuya dikkat etmek lazım. İlim noktası da aynı değil mi hocam? Yani ilim öğrenirken yani edelim giyim kuşamda şey yapar hatta 54 farza geçiyor değil mi hocam? Giyim kuşamla alakalı bildiğim kadarıyla yani sohbetlerden duyduğumuz kadarıyla bir kimsenin işte ayakkabıyı giyerken bunu Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden bir istifade olarak mı Giyiyor, yoksa birine gösteriş olsun, onunkinden daha iyi olsun diye. Bütün hayatımıza değil tatbik edilecek bir şeydir ki ilim noktasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. özellikle hadis-i şerif vardır. İlmi, ehli ilme fakirlenmek için bulunduğunuz ortamlarda elle gösterilecek kişiler olmak için elde etmeyin. Şayet bu gayeyle ilim okuyorsanız fennaru en naru ennar buyuruyor ki o kişi hakkında ateş layıktır, ateş layıktır, ateş layıktır. O yüzden e, yani ilim öğrenmekteki gaye de dahi kişi niyetini sorgulamalıdır. E, i̇lim sahibi olduğunuz, hoca olduğunuz, işte medreseniz var, medreseye göreve gidiyorsunuz veyahut da talebesiniz. Bu konuda dahi ünsiyetten kendimizi geri durmamız lazım. Ne demek ünsiyet? Yani bir iş olarak sabahleyin evimden kalktım, işte medresede ders vermeye gidiyorum. Öğleye kadar veya akşama kadar oradayım, akşam evime geliyorum. Vazifemi yapıyorum ama bir meslek olarak yapıyorum olursa o zaman bir belediye memurundan farkınız olmaz. Belediye memuru da sabahleyin evinden işe gidiyor, siz de sabahleyin evinizden işe gidiyorsunuz. O işini yapıyor, siz de orada işinizi yapıyorsunuz o akşam herkes evine dönüyor. İşte ay sonunda maaşiyetini temin için maaşını alıyor. O zaman bu bir ünsiyettir. Bunun size kazandıracağı artısı olmayacaktır. O yüzden tasihun niye, yani her daim niyetimizi tasih etmemiz, burada benim gayem ne? Ben niçin bu işi yapıyorum? Niçin okuyorum? Niçin okutuyorum? Niçin vaaz ediyorum? Niçin sohbetlere gidiyorum? Bu konuda herkes dediğimiz gibi kendi kendini sorgulamalı, ünsiyete mahal bırakmamalıdır. Yani yapmış olduğu ibadeti bir adetleştirme konumuna indirmemelidir. Normal bir işte çalışan da işte belediye işçisi, memuru dediğiniz gibi o da tam bu benim işimdir, yapmam lazım, buradan maaş alıyorum ama diğer bir niyeti de insanlara faydalı olmak, daha iyi nasıl fayda olabilirim diye düşünürse evet. o zaman da ekstrası olacaktır. Aynen aynı Bir soruyu çok uzattık, vaktimizi aldık ama hocam güzel bilgiler de vermiş olduk. <gülüyor> ee, bir diğer sorumuz hocam. Bir alacağımıza karşılık kişiden rehin olarak bir mal aldık. Daha sonradan bu mal bizden çalındı. Bu değerli bir mücevher. Biz alacağımızı tahsil etmiş mi olduk? Bu mücevher alacağımızdan daha fazla değeri var. Üstünü vermemiz gerekir mi? Ama bizim bir kusurumuz olmadı. Bizim malımız da çalındı demişler. Evet. Ee, kaynaklarımızda e, rehin meselesi irdelenirken e, denir ki rehin madmunun bil ekaldir. Ne demek madmunun bil ekal? misal üzerinden gidelim. Benim sizden bir şekilde bir alacağım olsa, bu alacağıma mukabil bana bir rehin verseniz. Rehin aslında alacağı sıfırlamaya yönelik değildir. Alacağı almaya teminattır. Yani o alacağımı sizden alabilmem için bir nevi sizi icbar etmek. Çünkü siz o malınıza ulaşabilmeniz için o malı da benim hapsimi kaldırabilmeniz için, blokomu kaldırabilmeniz için bir an önce borcunuzu ödemeye gayret edeceksiniz. Dolayısıyla sizin borcu ödemeye gayretli olmanız ve ben buradan faydalanmam için rehin sizden alıyorum. Peki bu rehini teslim almamdaki bu kabız emana tağlük eden bir kabız mı? Damana tağlük eden mi? Ne demek eman? Yani bir emanetçi olarak mı ben bunu almış olurum? Yoksa sorumluluk üstlenerek mi ben bunu almış olurum? Hı. Burada kaynaklarımızda der ki bu rehini almak sorumluluğu üstlenerek almak kabilindendir. Evet. Ancak külli itibariyle değildir. Ekalli itibariyle. Ne demek ekalli? Yine örneklendirelim. Sizden alacağım 100 TL olsun. Hı -hı. Bana rehin olarak vermiş olduğunuz malın değeri de 50 TL olsun. Ve o mal benim dahlim olmadan helak olsa... Yani helak ve istihlak arasındaki fark vardır ki kardeşimiz zaten çalındı diyor. E, çalındı diyor ve benim malım da gitti derken şunu Hı. kastediyorum. Yani benim burada bir kusurum yok. Kendi malım gibi muhafaza ediyordum, çalındı. Hı. Bu şekilde olsa ki buna helak denir. Ee, buraya bir parantez açalım. Çünkü kişi kendisi helak ederse kullanırken Hı. o zaman o malın değeri neyse tamamını ödemek zorundadır. Evet. Borcunu açsın veya borcundan aşağılsın önemli değil. Ama bu şekilde değil kendi kusuru olmadan helak olmuşsa biz az önceki örneğimizde 100 TL alacağım vardı. rehin malının değeri 50 idi. O zaman ekal yani az olan 50'dir. 50 lirası mazmun bu şu demektir alacağımdan 50 lirasını tahsil ettim demektir. Hmm. 50 lira da alacağım kaldı demektir. Bunun tersi olsa yani alacağım 50 rehin malının değeri 100 lira olsa. Bu durumda rehin malı biraz önce bahsettiğimiz gibi benim iradem yani benim dahlim olmadan helak olsa e, bu durumda yine ekal olan, alacak olduğundan dolayı hani misalimiz 50 lira alacağımız vardı evet. ya ben alacağımı almış olurum ama rehin malında bir kalan 50 var, artı evet. 50 var o da emanettir. Emanette la tuzmandır, ödeme sorumluluğum yoktur. Hmm. Yani size ben üstte bir şey vermemi gerekli kılan bir durum yoktur. Çünkü siz bana o rehini vermekle, kullanmama izin vererek vermediniz bunu. Bu bir emanet olarak verilmiştir. Ama e, borcunuz miktarı benim damanımda, borcumun üzerinde olan, yani alacağım üzerindeki olan miktar ise emanet konumundadır. Nasıl ki bana verdiğiniz bir emanet mal, e, benim dahlim olmadan helak olması durumunda size bir şey ödemek sorumluluğunda değilsem, hukuksal olarak, burada da o fazlalık miktarı ödemek zorunda değilim. Buna göre soruda diyor ki kardeşimiz, alacağıma mukabil mücevher bir aldım. mücevher aldım ki değeri muhtemelen alacaktan fazla. fazla. Ve hırsız geldi, kendi malımla beraber bunu da aldı gitti. Yani helak oldu, istihlak değil. Bu durumda borcunuzdan daha fazla olmazsa bile bir kere bor alacağınızı almış oldunuz. Aynen. Fazla bir miktar vardır. Karşı taraf bunu talep edebilir mi? Karşı tarafın böyle bir şey talep etme hakkı yoktur. Hmm. O yüzden uygun olan bu gibi noktalarda rehin olarak verilen borçtan fazla olmaması yani borcu Eşit karşılayabilmesi... Olması dir ama tabii bu belki karşı tarafı seni daha fazla tarih etsinde yani borcunu ödeme noktasında daha fazla gayrette sarf etmesi için daha pahalı bir emtiyada senden talep edebilir ki bu zaten iki tarafın iradesiyle oluşan hmm. bir şeydir rehin akti iptidada gayri lazimidir yani ben rehin isterim sen vereceğim desen de vermeme hakkına sahipsin hmm. ama verdikten sonra artık senin açından bu lazimidir borcunu ödemedikçe ben o rehini sana teslim etmem hakkına sahip olacak kendi buna bir zarar verdiği takdirde Osman o zaman tamam ödemesi Hı -hı, gerekir tamamdır. emanette de böyledir zaten evet. yani tamamıyla emanettir ama o emanet mazmunluluk noktasında ekalli ne kadarsa o kadar ödeme i̇şte. sorumluluğunda üst tarafı ise emanet, emanet. olarak değerlendirilir buna evet. fıkıh dininde mazmunun bir ekal ifadesi kullanılıyor yani en azıyla tazmin edilmesi gerekir öğreneceğiz inşallah hocam yani i̇nşallah. terimleri de yavaş yavaş öğreneceğiz inşallah Gus etmesi gereken hal üzereyken hapşıran kimsenin bir de alabilir miyim? Tam gusül etmesi gereken hal üzereyken hapşıran kimsenin elhamdülillah demesinde bir sakınca var mıdır? Yani gus gereken bir kimse anladığımız kadarıyla cunup olan bir kimse veya adet halinde olan bir kadın adetten temizlendikten sonra gus etmesi gerekiyor. Bu kişiden bahsedebiliriz. Hı hı. Elbette cunupluluk ve adetliliğin birleştiği noktalar var, ayrıldığı noktalar var. Ama meseleyi daha cunupluk üzerinden getirecek olursak, normal hallerde mubah olan bazı işlemler cunup haldeyken mubah değildir. Örneğin Kur'an-ı Kerim okuması, Kur'an-ı Kerim'e tutması hı hı. ki abdestli olarak tutabilirken cunup olan bir kimse boy abdesti almadan Kur'an'a da tutamayacaktır. Keza namaz kılamaması, çünkü bir insan temizken namaz kılabilir ama cunupken namaz kılamaz. Ee, soru ise elhamdülillah demek. Yani bu bir nevi duada bulunmaktır. Hı hı. Cunup olan kimsenin dua etmesi de yasak mıdır? Şeklinde bir soruyu algılayacak olursak hayır değildir. Hatta hatta Kur'an ayeti dahi olsa kıraat niyetiyle değil de dua niyetiyle onu okursa bunu bile okumasına müsaade edilir. Hmm. Bu konuda hatta <gülüyor> Fatiha'nın tamamını okunmasına vursat verilir mi, verilmez mi? Ve ayet-el kürsi'yi soruyorlar mesela e, hocam. Ayet, ama şöyle diyeyim, e, bizatihi o ayetin kendisi muhteva itibarıyla dua mahiyetinde olmalıdır. Evet. Yani bir isteme olmalıdır. Yoksa hmm. sadece bir zikrullah olarak değil. Evet. Bundan dolayı zaten Fatiha'nın ilk ayet kerimelerinde bu dua olmadığı için bu konu ihtilaf edilmiş. Hmm. Yani bir kişi adetliyken dua niyetiyle Fatiha okuması caiz midir değil midir de tartışılmıştır kadim olan kaynaklarımız. Hatta İmam Birgivi'nin bu noktada yazmış olduğu eserde okumasının caiz olmadığını ve ki dua niyetiyle olsa bile evet. bunu söylemiştir. Ulan İhtiyas bunu adı adı mı doğru olur hocam. İhtiyaz sadıbinde evet, en velikli. Ama kısa ayetler veya bir ayet, bir sure değil ama tamamıyla dua işte Rabbena atina fit dünya hmm. gibi, Rabbena fili veli valideyi gibi dua kassıyla bunların söylenmesinde o konumda olan yani cunup veya adette olan bir kimsenin bunları söylemesinde bir mahsur lazım gelmez ki sualde zaten elhamdülillah demekten hmm. bahsediyor ki bunda da hiçbir mahsur lazım gelmez. Kişi o haldeyken de bunu telaffuz edebilir, hmm. dua edebilir, duada bulunabilir, hamd edebilir, Efendimiz'e salam selam getirebilir. Evet. Hocam gusül demişken gusül ile alakalı şunu da hep soruyorlar. Gusül öncesini yani cünüplük veya işte adettik bittikten sonra hani e, yıkanmak gerekir. Yıkanmadan önce veya cunupken işte adetliyken yıkanmadan önce e, temizlik yapmanın doğru olup olmadığı noktasında, yani tıraş olma noktasında şöyle soruyorlar. Şöyle söyleyelim, bir insan cunupken veya adetliyken vücudundan bir parçayı koparmaması, hı hı. ki e, temizlikten kastettiğiniz evet, Allahu u alem evet. buydu zaten, hı hı. temizlendikten sonra bunu yapması yani her bir ezzasının temiz olarak kendisinden koparılması, Koparız. ayrılması. O yüzden cunup olan bir insan eğer bu şekilde bir temizlik yapacaksa banyoda önce boy boyaptesini alır hmm. yani cunuplu halinden kurtarır, ondan sonra temizliğini yapar, sonra da çıkar. Yoksa önce temizliğimi yapayım yani temizlikten kastettiğimiz o kılları giderim hmm. şeklinde olmamalıdır. Cunupken vücuttan işte tırnak kesmek, saç sakal tıraşı olmak veya işte etek tıraşı veya işte koltuk altı gibi temizlikleri bulunmak elbette uygun olan bir şey değildir. Değil. Evet. Bir diğer sorunuz hocam, ee, ben birini nikahlasam ama cinsi münasebet olmadan boşasam veya vefat etsem benim oğlum ya da babam onunla evlenemez mi? Diğer sorumla demiş, evleneceğim kadın annesi dul olsa bu kadını yani kayınvalidemi babam nikahlayabilir mi diye sormuşlar. Ee, bu konuyu aslında daha önceden detaylı olarak hmm. işlemiştik. Yani muharramat diye tabir ettiğimiz kişinin evlenmesi haram olan kadınlar kimlerdir? bunu temel olarak üç başlıkta incelenir kitaplarımızda. Birincisi karabetten mahrem olanlar yani akrabalık Akraba. neticesiyle mahrem olanlar. İkincisi rada dediğimiz sütten kaynaklı mahremiyet. Üçüncüsü sıhriyet dediğimiz dönürlülükten veya bazı tabir bazı yörelerde dönüşlülük derler. Buradan kaynaklı mahremiyettir. Ki sual aslında bu üçüncü kısımla alakalı. Yani evlilikten kaynaklı olan mahremiyet. Çünkü diyor ki ben bir kadınla evlensem, evlendiğim kadından ayrılsam bu kadını işte babam alabilir mi? Veya ben bu kadını evlensem bu kadının annesini babam alabilir mi? Veya benim çocuğum bunu alabilir mi? Hmm. Bu tamamiyle karabet değil, rada değil, süt değil, belki sıhriyet dediğimiz. E, evlilikten kaynaklı olan mahremiyet kısmı, evet. üçüncü kısımda irdelenir. Bu e, sıhriyet meselesine baktığımız zaman bunu da temelde ikiye ayıralım. Kadın açısı ve erkek açısından. Hı -hı. Çünkü e, bu iki tarafa göre hükümde farklılık olacaktır. Meseleyi kadın açısından düşündüğümüz zaman bir kadın bir erkekte nikahlandığında velev ki zifaf olmasa bile yani mücerret bir akit yapsalar hmm. sahip bir nikah yapsalar otomatikman bu erkeğin üst soyu ve alt soyu bu kadına mahrem olur. Hmm. Üst soydan kastettiğin babası, babasının babası yukarısı, hmm. alt soyu, çocuğu torunu, torunun çocuğu evet. kadın açısından böyledir. Yani kadın erkek dedik. Kadın bir erkekte nikahlandı. O erkeğin üst soyu ve alt soyu bu kadına mücerret nikahla haram olur. Evet. Buna göre kadın erkekle nikahlandı ve hemen akabinde erkek ölse evet. veya da hemen akabinde erkek onu boşasa, daha Hı -hı. birliktelikleri olmasa bile bu erkeğin babasıyla da bu mahremdir, bu kadın. Bu erkeğin çocukuyla da bu kadın nedir? Mahremdir. mahremdir. Evlenmeleri herhalde değildir. Hı -hı. Bu kadın açısından da. Peki meseleyi evet. erkek açısından baktığımız zaman erkek açısından aşamalıdır. Nikah artı zifaf. Hı hı. Ee, bir erkek bir kadından nikahlandığında daha henüz zifaf gerçekleşmese de kadının üst soyu erkeğe mahrem olur. Üst soyu yani hı hı. ne demek üst soyu? Kayınvalidesi. Annesi yani kayınvalidesi otomatikman mahrem olur. Ama alt soyu daha henüz mahrem olmaz. Al soyunun mahrem olması cinsel men münasebetten sonradır. Hmm. Yani buna göre erkek bir kadınla evlendi ve hemen akabinde ayrılacak olsa kayınvalidesi mahremidir ama hanımının başkasından olma kızı, kızı. kendisinin mahremi değildir. Değil. Peki hanımının başkasından olma kızı kendisine ne zaman mahrem olacak? Cinsel Cinsiz. münasebetten sonra. Hı. O zaman ve erkek kadınla evlendi ve beraber oldu artık al soyda mahrem olacaktır. Hı. Ama kadın açısından bakın bunu demedim. Kadın açısından mücerred nikah erkeğin üst al soyunu mahrem kılarken Hı. erkek, erkek açısından mücerred nikah kadının üst soyunu beraber olmak al soyunu mahrem Hı. kılacaktır. Dolayısıyla buradaki suale baktığımız zaman, e, sual eden kişi erkek mülaahaze ettiğimiz zaman ben bir kadınla nikahlanacak olsam diyor ve beraberlikten önce ayrılacak olsam, e, bu kadının e, annesi e, işte Yok, babam diyor. Ha babam bu kadına mı diyor? diyor Evlenebilir miyim? Aslında diyor. burada e, bu farklı bir mesele. E, şöyle farklı bir mesele. Ben kişiyle olması irtibatıyla bu e, tasviri yaptım zaten ayrılmasa dahi bu kadının üst soyuyla benim babamın evlenmesine bir manilik yoktur. Hmm. Babamın bu kadının evlenmesine gelince, yani benim bıraktığım o kadının evlenmesine gelince bu kadın açısından misallendirme olur. Evet. Ki biz kadın açısından ne demiştik? Bir adamla mücerret nikah yapsa da adamın üst, üst soyu, soyu ki baba soyu. yani, hmm. alt soyu ki çocuk kadına mahrem olacaktır. Hmm. Dolayısıyla sualde bu adam kadını boşar boşamaz veyahut da ölür ölmez ee, üst soyu dediğimiz babasıyla da de bu kadının evlenmesi mümkün değil. Onun gelini konumundadır. Evet. Peki şöyle olsa, e, ikinci olarak herhalde öyleydi. O da diyor ki, e, annesi dul olsa evleneceğim kadının, bu kadını yani kayınvalide babam nikahlayabilir mi diyor. Orada bir sıkıntı olmayacak. Çünkü mahremiyet, yani sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet, evlenmiş olan taraflarla alakalıdır. Hı -hı. Evlenmiş olan tarafların akrabaları, akrabaları ile alakalı değil. değildir. Dolayısıyla ben bir kadınla nikahlandığım zaman benim akrabalarım kadınla mahrem olur. Kadının akrabaları yani ana babasını hmm. benimle. Evet. Ama benim akrabalarımla kadının akrabalarının hiçbir, hiçbir bağlantısı şey yok. yok. Dolayısıyla evlenmiş olduğum kadının annesini babam e, veyahut da evlenmiş olduğum kadının başkasından olma kızını benim başkasından olma oğlum alabilir. Hmm. Baba? Aynı şekilde. Aynı yani ya o, o, o, o, o, genel sonra genel itibariyle, itibariyle ters olmaz. Yani baba, kızını, annesini de e, oğlunun alması pek düşünülmez. Hı. Ama fuken aykırılık var mıdır? Aykırılık Yok. yoktur. Bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaklar. Dediğimiz gibi sıhriyette biraz önce bahsettiğimiz temel kural erkek ve kadın açısından bunların birbirlerinin evliliğinden kaynaklı mahremiyet şahıslarıyla alakalıdır. Kendi akrabalarının birbirleriyle olan akrabalıklarıyla alakalı değildir. Değil. Kadın açısından tek bir nikah bu mahremiyeti doğurur. Ama erkek açısından eşamalı nikah üst soydaki mahremiyeti doğurur. Beraberlik ise Al-Soy'daki mahremiyeti doyuracaktır. Evet hocam. Bu soruyla programımızda sonuna geldik. Son olarak dua bağımına neler söylersin? Evet. Rabbim hakkımızda hayır olanları ihsan elesin. E, amel noktasında da takva olabilmeyi, ihlaslı olabilmeyi, Hı. samimi olabilmeyi e, bizlere nasip elesin. Hı, e, geçenlerde yurt dışındaydım bu e, Tataristan tarafında. Orada bir seminerimiz olmuştu. Ee, konuştuğumuz sözleri tabii Tatarca tercüme ediliyor. Ee, bir ifade çok hoşuma gitti. İşte bu nikah sahiptir veya değildir ifadelerini kullanırken baktım tercümede dürüsttür veya dürüst değildir hmm, şeklinde konuşuluyor. Evet. Yani anladım dürüst ki e, kazan Tatarında sahi ifadesinin karşılığı dürüstlüktür. Hmm. O yüzden Rabbimizi bizi sahih eylesin, dürüst evet. eylesin. Her şeyimizde, görünüşümüzde, e, insanlara hitabimizde hmm. yani içimiz ve dışımızı Rabbimizin razı olduğu şekilde tezin edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah razı olsun evet. hocam. Cümlemesi. Çok Cümlemesi. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programı sonundayız. Sizler de yine ilmihalitlalegül.tv.com.tr evet. ve lalegül.tv WhatsApp üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın.